Sen Açık ben. Radyo'da İstanbul Kazan Biskepçe programından merhaba. Ben Murat Türek, hocam Murat Güvençle beraber programa devam ediyoruz. Bu hafta belediye bahçelerinden bahsedeceğiz. Açık alanlar, bahçeler. Açık alanlar ve bahçelerden bahsedeceğiz. Altyapılar kısmını bitirdik. Osman Nur Ergin'den bahsetmiştik bir Son program problem. önce. Rıdvan Paşa'nın macer Paşa maceralarından. Rıdvan Paşa aynı zamanda tepe başındaki belediye bahçesinin yaptıran belediye başkanı Şehremini olarak da biliniyor. Buradan belki devam edebiliriz hocam. Rıdvan Paşa işte 1855 doğumlu, 1906'da bir suikaste kurban gitmiş. 1890 ve 1906 yılları arasında da. İstanbul Şehreminli Belediye Başkanlığı görevini yapmış. Ee, geçen şeyde bu e, bahçelere girmeden önce Rıdvan Paşa hakkında Osman Nuri Ergin'in hiç de e, sitayişkar, övücü sözlere sahip olmadığını, hiç onun tipi bir belediye başkanı e, olmadığını söyleyebiliriz. Yani eğer Osman Nuri'nin bir kah kahramanı varsa, Belediye başkanı olarak o operatör Cemil Topuzlu. Onu çok seviyor. Fakat bu Rıdvan Paşa'yı da biraz eski rejimin adamı olarak çok da fazla şey yapmıyor. Şimdi bu e, şeye baktığımızda, e, kamu alanı meselesine baktığımızda bu bahçeler aslında basit bahçeler değil. Yani hele Osmanlı başkentinde bir bahçe, yani herkesin girebileceği bir bahçe, Kamyıya açık bir yeşil alan çok geç tarihlerde ortaya çıkıyor. Ve bunun Osmanlıların kadın erkek katılabileceği bir şekle girmesi belki Osmanlı İmparatorluğu'nun çok en son yıllarında gerçekleşiyor. Yıkılmasına yakın şey yapılıyor. Ee, i̇lk örnek, yani tarihi yarımadadaki yarımadadaki ilk örnek Gülhane Parkı. ...Gülhane Parkı'nı yaptıran da... E, ...Cemil Topuzlu. Şimdi Cemil Topuzlu burayı... ...yaptırırken de şeyin... E, ...Topkapı Sarayı'nın... ...Gül Bahçesi'nin... ...bir parka çevrilmesini istiyor. Yani Gülhane... ...Sarayın güllerinin yetiştirildiği yer. Yani bir çiçek bahçesi... ...orayı bir parka çeviriyor. Oraya ağaçlar falan diktirmek üzere. E, bu projesini de... ...o tarihte kabul ettirebiliyor. Çünkü... Ee, o tarihte tren yolu gelmiş, sarayda Donbahçe'ye gitmiş. Topkapı Sarayı ise yani korunuyor ama artık o eski ihtişamında, görkeminde değil. Bahçesinden, yani ne bah tren bah bah bah bahçesinden de tren geçiyor. Bahçesinden tren geçiyor. O bahçesindeki tren yerini de e, şeye e, katmak istiyor. Şimdi ilk e, buna bahçeye ilişkin e, uzun tartışmaları Osman Nuri'de okumak mümkün. O, orada şöyle deniyor, bu operatör Cemil Topuzlu'nun belediye meclisine yaptığı konuşmanın tam metni var. Hı. Orada e, Cemil Topuzlu e, bu bahçeyi bir kamu alanı yapalım, insanlar gitsinler orada kamu alanı pratiği yapılsın diye savunmuyor. Diyor ki ben bir cerrahım e, ve birçok ciğer ameliyatı yapıyorum ve de bakıyorum ki bizim şeyde hastalarımızda, Tenefüs etmek, açık havaya çıkmak şeyi çok fazla yok. Halbuki insanların açık hava ihtiyacı var ve bu sağlıklı olabilmeleri için tenefüs yapmaları lazım. Yani tenefüs güzel, temiz hava solumaları lazım. O yüzden temiz hava soluyabilecekleri bir bahçe yapalım. Temiz bu Hülhane Parkı'da boğaz rüzgarlarının açık temiz hava geliyor, duman duman gelmiyor ve ondan sonra da burada bir şey yapalım. Tam Proje kabul edilirken bir önerge veriliyor ve soru şey yapılıyor. Peki bu bahçeye kadın ve erkek beraber mi girecekler sorusu soruluyor. Cemil Tapuzcu da bu soruya elbette diyor. Yani bu bir bahçe yani kamusal, bir, kamusal bir alan. Ee, olmaz diyor diyor. Yani bu bahçe fikrine evet fakat kadın ve erkek şeylerinin yani kadın ve erkek... Park ziyaretçilerinin aynı saatte olmamasına ilişkin bir regulasyon getiriliyor. Ve zannediyorum salı ve perşembe günleri kadınlara mahsus saatler oluyor. Yani o saatlerde girebilecekler kadınlar. Onun haricinde buraya sadece erkekler girebilecek. Bu, bu şimdi bizim bu açık alan pratiğin anlamımız açısından çok önemli bir şey. Belki de hiçbir zaman bu uygulanmıyor. Çünkü bu karar çıktık ve pazar e, park inşa edildikten sonra... Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman İstanbul'daki yani Müslüman erkek nüfusun büyük bir kısmı harbi gidiyor. Kadınlar ise o dönemde şehirde erkeklerin yaptığı birçok işte çalışmaya başlıyorlar. Ve sonunda kadınlar parkı her bir kamu alanı gibi kullanmaya başlıyorlar. Ve Osmanlı devleti yıkıldığı zaman da artık bu kadınlar matineli, erkekler matineli park kullanımı ortadan kalkmış oluyor. Karşı taraftaki e, bu Tepebaşı Bahçesi ve Taksim, e, Taksim Bahçesi denen yerler itibariyle böyle bir şey yok. Hmm. Niye yok? Çünkü Osmanlı e, sisteminde e, kamu alanı ve hangi toplulukların, yani çok kültürlü toplulukların, farklı kültürlü topluluklarının kamu alanı nasıl kullanacakları e, bir takım nizamnamelerle Belirlenmiş oldu. Mesela hmm. Nizamname'i milleti Ermeniyan diye bir şey var. Bir, bir şey var. O Ermeni milletin anayasası gibi bir şey. Yani neleri yapmaya hakları vardır, ne gibi sorumlulukları vardır, eğitim, sağlık kurumları nasıl yapacaklar filan. Ve orada yani orada böyle bir mekanı hangi koşullarda kullanabilecekleri kadın ve erkek... Beraber aynı kamu giderler mi gitmezler mi? Burada bir koşul yok. O yüzden böyle bir bahçede şey e, onlar kullanabiliyor. Şey de kullanabiliyor. Museviler de kullanabiliyor. Hı hı. Rumlar da, Ortodokslar da kullanabiliyor. Yani orada Taksim Bahçesi denen şey de. Taksim Bahçesi ve şey bahçesi. Evet Tepebaşı. Oraya Pötişan deniyor. Hı hı. Pötişan denen şeyin orası e, küçük mezarlık denen bir yer var. Çünkü orası e, tepeden bütün Kasımpaşa'ya kadar inen o şey yamaç bir Müslüman mezarlığıymış. O Müslüman mezarlığı daha sonra bir e, şev ile doldurularak bir düzlük elde ediliyor ve oraya bir bahçe yapılıyor. Yani Bu dolu, bah dolu, dolu. Dolu, dolu hmm. Ve bunu yaptıran da bizim meşhur Rıdvan Paşa. Şimdi Rıdvan Paşa e, <gülüyor> e, ile ilgili olarak bir dipnotta şöyle deniyor, belediye bahçesi. Yani tepebaşı bahçesi de denmiştir. 6. Daire Belediye'nin, Beledi, Beledi, Beyoğlu Belediyesi'nin 24 Temmuz 1880'de halka açtığı, içinde, çevresinde konser salonu, lokanta, orkestra yeri, çocuk parkı, gezinti yolları, açık ve kapalı tiyatro salonları bulunan modern bir bahçeydi. Daha, daha önce burada... Yabancıların pötişan dedikleri Müslüman mezarlığının çayırlığı vardı. Yani burada bir mezarlık varmış. Günümüzde, günümüzde ise meşrutiyet... Ve Toskoporan caddeleri arasında aynı yerde tüyap sergi binası ve kapalı opor, otopark bulunmak bu evet. tüyap sergi binası da artık yok bir süre evet. orada İMP, İMP de vardı yani bu planlama Biraz. örgütü vardı şimdi tam ne var bilmiyorum otopark devam ediyor otopark devam ediyor İMEP de devam da evet. bir şekilde devam öyle bir şekilde devam ediyor yani burası böyle bir burada iki tane tiyatro binasından bahsediliyor bu tiyatrolarda 1980'li yıllarda Ahşaptan yapılmış iki tiyatro binasıydı bunlar. ikisi de yandı. Bu şey e, haritalarında, efendim Pervitiç haritalarında Go ve Goat haritalarında de. bu binaları görmek e, mümkün. Eskiden burada Darül Bedai, yani İstanbul Şehit Tiyatroları'nın birisi komedi, öbürüsü de dramla ilgili şeylerinin. Yani birisi acıklı, birisi de daha güldürücü olan fiyatların oynadığı iki tane oynandığı iki tane tiyatro binası vardı. Şey olarak... Ee, ...nasıl diyelim bilemediğimiz bir biçimde... ...bunların ikisi de aynı gece yandılar... Evet, evet. ...yandılar ve onların yerine... ...o binalar yeniden yapılmadı... ...ama bugün... ...üzerinde o beton olan... ...TRT binasının olduğu... ...şeyden başlayan, düsyat binasından... ...şeye kadar uzanan... ...o düzlük alan çıktı... ...peki burada da işte parklar... ...otoparklar evet. yapıldı, bence... Oranın Oranın bir özelliği var herhalde orası İstanbul'da tarihi yarımadanın en güzel gözüktüğü yerlerden bir tanesi. Yine bir şeye dönersek Osman Nuri'ye dönersek Osman Nuri buradaki bahçenin çok rağbet gören bir bahçe olduğunu söylüyor. Bu bahçe o kadar rağbet görmüş ki belediye para sıkıntısına düştüğü zaman bu bahçeyi işletenlerden ...kısa vadeli borç alabilirmiş. Hmm, o kadar. Yani yani bu, onlar belediyeye avans verebilecek hmm. kadar... ...yüksek ciro yapan bir yer. Buranın şeyini e, an, anlamamız e, açısından... ...burayı bilmemiz e, gerekiyor. Şimdi buranın inşaatında, buranın oluşmasında şey olduğu için... E, ...çok etkisi olduğu için... ...Rıdvan Paşa'nın da burayı e, devam ettiği, buralara geldiğini... Ee, söylüyor Orayla ilgili bir pasaj var Yani e, biraz dedikodu yapıyor Rıdvan Paşa'dan kalmadır diyor Yani bu Rıdvan Paşa zamanında yapılmış olan şeyler Biraz yani Demek ki Rıdvan Paşa e, Tümüyle de etkisiz bir adam değil Bazı şeylerde yaptırmış Bazı işler yaptırmış Ama e, Rıdvan Paşa'nın bu bahçede Suzan Dapre, Jean Huckling, Sarah Bernard gibi en yüksek artistler gelip burada gösteriler yapmışlar. Bu şehir tiyatrosu diyor. Hala orada sığınışına sahip olduktan sonra diyecek başka bir şey yok. Bani'sini yani burayı yaptıranı rahmetle anmak gerekir diyor. Yani evet. Bani'si şeyde, öldürülmüş bir adam ama orayı kullan Şimdi orası şehir merkezi merkeziymiş yani. Bir de önünde bahçe var. Şimdi buradan dedikodu başlıyor merhumu yani bizim Rıdvan Paşa'yı dile dolarlardı yok kerahat vakitleri bahçede hususi hücresinde bir hocası varmış hı hı. dem çekermiş yani içermiş hı hı. bilmiyoruz yok Fransız aktristi Madame Sandire pakarta tutulmuş bu da bir rivayet öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Yok gene de gezer, tozar, şevkinle, hayalinle olur, neşe, beydidar diye dilberlere şarkı güfteleri yaparmış. Yani bu, bunları yaptığını bilmiyoruz da yani rivayet evet. olunur ki. Ayıp mı? Keyif ehli bir adammış. Yani ha. bir keyfine düşkün bir adammış. Yani aslında Osman Nuri Ergin kadar kötü düşünmüyorlar. Evet, evet. Biraz, daha, <gülüyor> biraz <gülüyor> daha şey veya belki Osmanlı Nuri'nin bildiği detaylara da pek hakim ha, olmayabilir. <gülüyor> Osman Nuri çünkü <gülüyor> be, belediyenin mektupçusu. Mektupçu demek genel sekreteri ve İstanbul Şehreminleri kitabını yazarken de sabahın akşama kadar bu şeyleri okumuş. Yani bu e, detayları biliyor. Şimdi bu bahçeyle ilgili, açık alanla ilgili şunu söylüyor. Bahçe o zaman da hınca hınç. Açıktaki sahnesi o vakitte varmış. Yani o sahnenin de böyle bir açıkta sahnesi varmış. Ve variyeteler yapılırmış. E, şimdiki asri sinema ve sabık eski amfiteyatroda Orada bir sinemada varmış eski zaman yani 1930'lardan bahsediyoruz. O da Rıdvan Paşa'nın yadigarıymış Yani bu bahçenin şeyini anlatıyor. Bu bahçenin en önemli şeylerinden bir tanesi e, buraya Müslümanların erkekleri girebiliyor fakat kadınların Kından giremiyor. Gir, giremiyor. Giremedi, giremedikleri için bu kadınların da bu bahçenin e, bu Tepebaşı bahçesinin şeylerine oturdukları. Yani bahçe duvarına oturdukları biliyoruz. Ve öyle olduğu zaman da böyle e, Osmanlı döneminin son e, dönemlerine e, ait ilginç bir kamu alanı resmi çıkıyor. Yani bütün cemaatlerin kadın erkek içeride bulunduğu sadece Müslüman kadınların e, parkın dışında bekliyor Ama onlar da olayın tam... Dışında ol, yani içinde olmasalar da tam dışında değiller onlar da olayım yani. kendisini kenarındalar. Bunun izini yani. de galiba artık sokak isim, bugünkü sokak isim <gülüyor> isiminden görebiliyoruz. Evet, işte burada şeyden tarihi yarımada'dan buraya çıkan sokağa da Yaşmak Sihiran sokağı deniyor. Bu Yaşmak Sihiran sokağını İstanbul Google haritasında görmek mümkün. Hı. O sokağın müdavimlerini şehir rehberlerinde görmek mümkün. Şeyi hatırlamıyorum ona bakmak lazım bir dahaki programda söyleriz şeyde e, bulunuyor mu acaba e, bu yaşmak Sıran e, sokağı yani hı hı. Işte, azap kapıdan tepe başına çıkan dik yokuş yaşmak Sıran yokuş fervit içerisinde de yine aynı isimli var mı eğer varsa bloğumuza bunu koyalım. işaretleyerek evet. e, koyalım. Şimdi öbür parkımız öbür parkımız tepe, Taksim'deki park hı hı. Taksim'deki park. Taksim'deki park, e, Taksim be, e, Park, burası e, bugünkü e, gezi, gezi parkı ve asasen gezi parkının e, gezi parkının uç noktası ve şeyle bağlandığı yerde, Taksim e, Hilton otelinin olduğu yer. Yani Hı. başlangıcı gezi parkının Divan Oteli çıkışında yani olan... Yani eski yıkılmadan önceki olan <gülüyor> köprünün geçtikten sonra. Yani ve burada esasen şey esasen orası da böyle şey üzerinden Boğaz'ın en güzel İstanbul'un girişinin en güzel manzaralarının olduğu yerlerden bir tanesi. Zaten tam o parkın olduğu yere Prost'un geliştirdiği bu ikinolu parkın üzerine Hilton Oteli'nin yapılmış olması da hiç... Şaşırtıcı değil. Şeyin yanına da öbür taraftaki Petişan Demor yani bizim hı hı. tepe başındaki Tepebaşı bahçesinin yanında da Perapalas, Perapalas var. Yani bir tanesi İstanbul'un tarihi kentinin en güzel manzarasında Haliç'le beraber limanı gören bir şey. Bu Taksim bah bahçesi ise e, baktığımız zaman şeyin e, İstanbul limanının girişini yani Sarayburnu'nun Anadolu yakasının ve şeyin e, Haliç'in açılışının gördü. Şimdi burası ile ilgili olarak da e, ilginç e, şeyler var. E, bahçenin resimlerini e, e, görmek mümkün. Nasıl bir e, yer olduğunu şey yapıyoruz. Bir sahne var. Sah şeyde gördüğümüz bir dans pisti var. Etrafta Hı. insanların oturdukları masalar var. Etrafında böyle bir şey var yani bir e, oturma yeri ve bir müziğin çaldığı bir yer var burasını çok e, ilginç bir şekilde anlatıyor e, bu anlatıda da şöyle bir şey var e, burası tabi artık Müslümanların çok rağbet etmediği bir yer daha çok Rum ve Ermeni hmm. e, cemaatlerinin kullandığı bir e, kamusal alan hmm. e, niteliğinde e, metin 1930'ların sonlarında e, yazılmış ve 1900'lerin başındaki parkı anonsuyor. Yani orada bu park e, bu, bu satırların yapıldığı zamanda yazıldığı zamanda e, parkın herhalde büyük bir kısmı Prost'un inşaatı tarafından <gülüyor> yani 1940'larda yapılacak o park daha henüz yapılmamış. Onun için bu yazıyı yazdığı zaman park yine... E, yerinde. Şimdi mesela burada şöyle bir şey yapıyor. Oraya tesadüf eden gazino binası aynıyla mevcuttur. Sağdaki çalgıcılara mahsus değirmi sundurmada bandın müziği çalardı. Yani bir band bir şey orkestra çalarmış. E, repertuar operadan Zinhar şaşmazdı. Yani repertuar çalınan şeyler genellikle e, o, popüler opera şarkıları. Gelsin Faust Gelsin Travyat'a, gelsin Ay'da. Yani bu Travyat'a, Faust ve şeyden çok ünlü parçalar Arada bir mandolinli, kitaralı, yani gitarlı, Rum çalgısı peyda olur. Sırma, sıtma görmemiş sesler İzmir, ma İzmir manilerini öterler. Baso ve kontrallo perdeli gırtlaklar ya rumbi, panda Murzi, murmur rizez Pali, Metsi, Rum türkülerini Ayuka çıkarırlardı bunlar tabi adamın anımsadığı Rumcadan anımsadığı şeyler <gülüyor> dönemde biraz e, şey çok iltifatkar olmadığı da söylenebilir yani müzik biter de Rumca şarkıların söylenmesini pek iyi anımsamıyor bu da tabi belki o dönemin şeyiyle biraz fazla milliyetçi e, Haletu ruhiyesiyle açıklanabilecek bir şey şimdi buradaki prati pratiği anlatması ilginç bak burada bahçeye girenlerin ortalığı bir boy devretmesi şart yani bahçeye girildiği zaman hemen Gezilsin. oturulmuyor önce yani bir dolaşılıyor yani yani bu, <gülüyor> yani bu tabi tam kamu alanı pratiklerinde hem görüneceksin hem de göre göreceksin yani hem, hem kendini göstereceksin hem de etrafta ne olup bitiyor onun bir farkına varacaksın fakat işi kuruşla Salmak isteyenlerde de mutlaka sağdan sola doğru operanamelerine ayak vurdurucasına gayet ağır ezgi fıstıki makam bir piyasa saatlerce dön babam dön. Yani burada böyle hafif olarak dönülüyor. Bir duble bira veya bir filcan kahve getirip mağa garson bahşiş çeyreği gözden çıkarmış oların önlerinde 50 kuruşluk 50 paralık kırmızı, kırmızı bir sıra bohça sigarası. Ayak ayısını atmışlar. Masalarında pahası yine aynı fiyata, dondurma, limonata, şerbet olan e, madamalar, sandalyelere kurulmuşlar. E, mızıka, köşe, mızıka köşkü bitişiği gibi en göze çarpan, çarpacak taraflarda hepsinin ayaklarının altı fıstık, fındık, kabak kabak çekirdeği kabuklarıyla dolu filan. Yani buradaki bu pratiği böylemesine e, anlatılıyor. Buradaki şey... Manzarayla ilgili olarak da söylediği şey, manzaranın en güzel göründüğü yer bahçenin ucu. Fakat bahçenin ucuna kimse gitmek istemiyor çünkü onun altında bahçeler varmış ve orası da gübre kokularmış. O yüzden manzaraya yaklaşıldığı zaman aynı zamanda hem bir çekici taraf var hem de o manzara çok çekici bir yer değil. Çünkü bahçedeki yani öbür taraftaki bostanın gübre kokuları insanın burnunun direğini kırıyor. Manzaraya yani. bakmakta da galiba bir uğursuzluk var ondan hmm, da bahsediyoruz. Evet manzaraya bakmakta da bir uğursuzluk var çünkü manzaraya bakıldığı zaman hele dürbün filan kullanılırsa yani öbür tarafta e, pek şey değilmiş dönemin koşullarında İzzettin Paşa'nın şeydeki e, Çamlıca'daki köşküne işaret verildiğinden kuş kullanılırmış. bu İzzettin e, Yusuf İzzettin ise Ab Abdülaziz'in oğlu İkinci Abdülhamit döneminde Çamlıca'daki köşkünde bir çeşit sürgünde otururmuş. Ve bu, bu şeyin e, Abdülhamit dönemi yani Abdülhamit çizgisi saltanatın bu Abdül e, Aziz çizgisinden gelen Yusuf İzzettin e, Bey'in veya işte Veliyaht'ın e, bir gün şey üzerinde Taht çizgisi üzerinde şey yapacağından e, endişelenerek onu böyle bir çeşit gözaltında tutarlarmış. Yusuf İzzettin 5. Mehmet Reşat'ın saltanatında e, bir e, şeyle bir sinir kızı geçirerek İnternet intihar etmiş. etmiş. Ve oradan bu, gürbünle bakmak aşağı bakmak da çok e, şey olarak. Evet, ona işaret veriyor diye. Evet. Şimdi ondan sonra bu Rıdvan Paşa burada da karşımıza çıkıyor. Ee, en son olarak Şehremini Rıdvan Paşa gazinodaki hücresine, lo lojasına verir, En sevgili mezesi olan domates ve salatalık bulunmak şartıyla dem çekerdi denilirmiş. Evet. Yani bizim İstanbul Belediye Başkanımız da bu, burada bayağı e, buraların müdavimi devamlı olan e, birisi. Şimdi 1940'lı yıllarda belki onunla söyleyelim. Hı hı. E, bahçe yerinde duruyor. İnsanların anımları var. Fakat giderek bu insanlar... ...artık yavaş yavaş... E, ...bu bölgeleri... E, ...terk etmişler... ...şeye gitmişler... E, ...Yunanistan'da göç etmişler... ...yani yavaş yavaş İstanbul'daki... ...şey cemaati... ...Rum cemaati, cemaati. bazılarını şey yapmış... ...şimdi burada... E, ...buna ilgili... ...buna ilgili anılarını şöyle yazıyor... ...ki ben de bunu çok güzel bir... E, ...metin olarak şey yaptım... ...şimdi şöyle şeyler... ...söylüyor... Şimdi mesela bu, kıl, bu bahçeye gelip giden, onun tanıdığı kadınlarla ilgili bir şey söylüyor. Şimdi de bahçenin müdavimi nazinililere, her zamanki nazlılarına gelelim. Yani o bahçeye gelip giden, e, onun gördüğü kadınlarla ilgili. Yeni Çarşı'daki pansiyoncu Madame Henriette ve nemseli Avusturyalı Anna, Franscian hemşireler, Arnavut köylü Polimnia. Karakatina ee, artık orada değiller. Karakatina ilgili, ilgili olarak şimdi diyor ki bu Karakatina Pire'de büyük bir rafur kumpanyası sahibi bir milyonenin, milyonenin karısıymış. Yani evlenmiş artık Pire'ye yerleşmiş. Çakır Filomeni yani mavi gözlü Filomeni Sakız Ağaç'taki e, Şebek Sokağı'ndan Selaniye'ye gittiği söyleniyormuş. Bunların artık bu dünyadan e, ellerini ayaklarını çekmiş olabileceklerini düşüne 30 yıl sonraki e, şeyden sonra. <gülüyor> bu Cem, evet. belki iş programı kapatmadan önce birkaç tane de e, şey önerebiliriz e, belki bu konuyla ilgili şey bir tanesi e, Tepebaşı Bahçesi ile ilgili Fikret Adil'in e, Asmalı Meslek 74 ve Garden Bar yani Garden da aslında Tepebaşı daki bahçe verilen isim 1930'larda. Onun iki kitabı bu Tepebaşı Bahçesi ile ilgili çok güzel şeyler anlatıyor. Taksim Bahçesi ile ilgili de son dönemde İstos yayınlarından güzel bir anı roman çıktı. Bu bahsettiğim kitapları da bloğumuza ekleriz. Evet, bloğumuzun şey... adresini de verelim. istanbulkazanbiskepci.wordpress.com. Şimdilik bizden bu kadar.